Peygamber ve mirasçılarını sevmek imanın alametinden ve tarikatın şartlarındandır. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Habibim de ki eğer gerçek siz Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Mealindeki ayeti kerimede muhabbet ittiba ile tefsir olunmuştur. Allah ve peygamberi sevmenin alameti Peygamberin emir ve yasaklarına ittiba etmektir. Muhabbet, bir şeyde kemaliyeti inanmaktan dolayı ona meyletmektir. Allah'ın bahşetmiş olduğu hakiki kemaliyet, Peygamber aleyhissalatu vesselam'da mevcuttur. Çünkü mahluktaki kemaliyet, hakiki olarak Allah'a mahsustur. İnsanın kendi nefsinde veya başkalarda müşahede ettiği umum kemaliyet, Allah'ın tecelliyesinden gayrına intikal etmiş, cüz kemaldir. Yani hakiki kemaliyet Allah Teala'dan kuluna sirayet eder. Böyle inanan o kemaliyeti nerede fazla görürse onu fazla sever. Nerede bir eksiklik de görse ondan buğz eder. aleyh kul Allah'ı sevdiği için onun emrine itaat eder. Fakat Cenab-ı Hak Teala Tekaddes Hazretleri bu sevgiyi kabul etmemiş sevdiklerini sevmeyi teklif etmiştir. En çok sevdiği Hazreti Mustafa'dır. Hazreti Mustafa Aleyhissalatu vesselam'ı sevmeyen de sevgi yok demektir. Habibim de ki: Gerçek siz Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. diye sevginin hakikati beyan olunmuştur. Allah Teala'yı sevmenin alameti onun Habibini sevmektir. Habibini sevmenin alameti de onun sünnetini ihya etmektir. Kim Allah'ı çok seviyorsa, o Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini daha fazla ihya eder. Bunsuz sevgiyi iddia etmek yalandan ibarettir. Te'asil ilahe ve ente tuzhiru hubbehu Hâzâ muhâlun fil fi'âli bedî'un Lâv kâne hübbuke la lâta'atehu اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعُونَ Hakiki olan mahbube isyan ettiğin halde sen muhabbeti izhar ediyorsun. Bu tarzda yapmacıktan ibaret muhabbetin gariptir. Eğer gerçek sevmiş olsaydın ona itaat ederdin. Çünkü muhakkak seven sevilene itaat eder. Üstadım Molla Yasin Patnoslu merhum, Bir sultanı seven, onun tayin etmiş olduğu padişahı da sever. O padişahın askerlerini, hizmetçilerini, evini, memleketini, yerini ve hatta köpeğini de sever. Bu keyfiyet aşkın kanunudur. Nitekim Mecnun, Leyla'nın evi etrafında dönüp dolaşırken, ben Leyla'nın evlerine uğradığımda şu duvara, bu duvara bakarım. Elimden irademi alan ev duvarları değildir. O duvarın ötesinde olan Leyladır fakat duvarı onun için severim derdi buyurdu. Yani Cenabı Feyyad'ı mutlak Hazreti Mustafa'nın kalbi şeriflerine bütün isim ve sıfatlarıyla tecelli etmiştir. Onun kalbi şerifini zatına tecelli için ayna gibi bir ev yapmıştır. Şu halde Hazreti Ehad için Hazreti Ahmed'i sevmek mecburiyetindeyiz. Hadisi şerifte Men ra'ani faqad hakka Kim beni görürse muhakkak Cenabı Hakk'ı görmüş gibidir buyrulmuştur. Bu sırra binaen kim rüyada veyahut keşifte onu görmüş ise sanki o Cenabı Hakk'ı görmüştür. Şu halde şeytan onun şekline giremez. Ancak gören itikat ve haline göre onu görür. İmam Kuşeyri Hazreti Ahmet onun imamı olmayan hiçbir kimseye kalbi teslim etmek caiz değildir demiştir. Sünnetini tam ihya etmeyen davetçi kimseye rabıta edilemez demektir. Nitekim Kaşani peygamberi sevmenin ve onu imam etmenin alameti sözünde, fiilinde, halinde ve özünde ona ittiba etmektir buyurmuştur. Üstadım Molla Yasin Hazreti Ahmet Muhabbetin kutbudur. Ashab-ı kiram, o kutba bağlı olan yıldızlardır. Yıldızların işareti ile, insan kutbu görür. Fakat buna vasıtalar lazım. Vasıta da ikidir. A. Birinci vasıta, müctehit olan ulemadır. Müctehit olan ulema, birer lüks gibidir. Nitekim bir hadisi şerifte, el-ulemâ-u mesâbihul erdi. Ulema, Yeryüzünün çıralarıdır buyurulmuştur. Nefsimiz ve dünya meşgalesi, yolumuzu duman ve bulut gibi kapatmış, bizler ancak müctehit vasıtasıyla ashaba varırız. B- meşayih kiramdır. meşayih kiram, o çırayı elde tutan zevatlardır. Yol bilmeyen çırayı ele alırsa, düşerken çıradan ayrılır. Çıra yol bilenin elinde olursa, kendisi düşmez. Düşenin de elini tutar, kaldırır. Onun için çırayı elde tutan meşayihı sevmek, Peygamber'i sevmekten ibarettir, buyurdu. Şeyh Maşuk, Nurşinli Kutsesi ruhudan muhabbeti sordum. Muhabbet, Peygamber'in mirasçılarını sevmekle Hazreti Ahmed'i sevmektir, dedi. Sonra daldı. Biraz sonra başını kaldırdı. Bu bir çareye baktı. Bakışından acayip zevk buldum. Son derece mahcubiyet içinde en büyük lezzet ve sevgi kalbimde meydana geldi. Biçareye hitaben, sen evvelden kimin müridi idin, şimdi neredesin diye ani bir soru tevcih etti. Bu biçare, yedi yaşından bulu çağına kadar o zatı muhtereme intisablı olduğundan, mahcubiyetten, intisaptan bahsetmeyerek, şimdi gavzın hizmetindeyim dedim. Beni teselli ederek, ''Molla İsmail, fark yoktur.'' buyurdular. ''Adın İsmail'dir, değil mi?'' diye sordu. Ben, ''Evet.'' deyince şöyle buyurdular. Hazreti İsmail aleyhisselam, Allah'ın muhabbetinden dolayı babasına itaat etmekle kendini feda etti. Muhabbet, Hazreti İsmail'in babası İbrahim aleyhisselama teslim olmasından ibarettir. Her kim kendini sünnetleri ihya etmekle peygambere feda ederse ondan muhabbet eseri tezahür eder. Hazreti İsmail babasının nezaretinde bil fiil kendini Allah'a kurban etmekle muhabbetini ispat etti. Sen de şeyhine kendini feda et, muhabbeti anlarsın dedi. Tekrar daldı. Biraz sonra başını kaldırdı ve şöyle devam etti. Öyle ya Aşkın enerjisi hiçbir tarife sığmaz. Allah Teala o enerjiyi Hazreti Mustafa'nın zatında kemiyetleştirmiştir. Peygamberin barajında kemiyetleşince ona muhabbet denilmiştir. Zaman, zemin, mekan söz konusu olmaksızın her şey kendi zamanında o barajdan cereyan alan birer trafudur. Kanunları şeriat'tır. Aldıkları feyzi hep rumuz ve işaretle tarif ederler. O trafoya bağlı olmaksızın direkt barajdan cereyan almaya kalkışan ya muvaffak olmaz ya da kül olup gider. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Habibim de ki gerçek siz Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Maalindeki ayeti okudular. Seven sevilene isyan edemez. Ona isyan edeni terk eder. Ona itaat edeni sever. Cenabı Hak taala kimi severse kemal şevkle o maşuk'a aşık olur. Cefasını, rahmetini aynı seviyede hisseder. Allah'la söyler, resul Ekreme ittiba eder. Bil fiil şeriatı öğrenir. Meşayih'in emri altında tatbik eder, buyurdular. Peygambere itaat Peygamberin sevgisine alamettir. İkisi beraber imanın şartıdır. Çünkü tevhidin iki sureti vardır. a. ilmi tevhiddir. Aklen ve ilmen, fikir ve hayalinde, hatta kalbinde, İslam dinine tamamıyla inanmaktır. Bu tevhid kalpte yerleşirse, kendisi imanlı, sıfatı da mümindir. b. Birinci tevhidin semeresi, ameli tevhiddir. Ameli tevhid, bil fiil inandığını yerine getirerek tatbik etmekten ibarettir. Hakiki İslam'da budur. Birinci tevhid ruh, ikincisi bedendir. Hiçbirisi diyersiz olmaz. İşte o ruh ve bedeni besleyen de muhabbettir. Allah'ın muhabbeti birinci tevhid, peygambere ittiba etmek ikinci tevhidden ibarettir. Bu hikmete binaendir ki, Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhunun, Ben her şeyden ziyade seni seviyorum demesine cevaben, Kutbu muhabbet Zat-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem, La vellezi nefsi biyedihi, Hatta ekune ehabbe ileyke min nefsike. Hayır, hayır. Nefsim kudretiyle yaşayan ulu zata andolsun. Ben sana nefsinden dahi daha sevimli oluncaya kadar buyurmuştur. Hazreti Ömer, nefsine dönüp, kendine bu teklifi yaptı. Nefsi de kabul etti. Başını kaldırdı. Evet ya Resulallah. Ben nefsimden daha ziyade seni severim dedi. O da El ya Ömer. Şimdi ya Ömer imanın kemal buldu buyurdular. Diğer bir hadisi şerifte Velzi nefsi bi yedihi la yu'minu ehadukum hatta ekuna ehabbe ileyhi min Nefsim kudretiyle yaşayan Allah Teala'ya andolsun. Sizden biriniz, ben kendisine nefsinden daha sevimli oluncaya kadar iman etmiş olamaz buyurmuştur. Bu hadislere binaen, imanın hakikati, delili ve şartı peygambere uymaktır denildi. İmam Rabbani, cennete vuslatın peygambere uymaktan başka hiçbir suretle mümkün olmayacağını tasrih ederek, Nakşibendi tarikati de ancak Resul-ü Ekrem'e ittibadan ibarettir. Onsuz yolun açılmasına imkan yoktur diye buyurmuştur. Sadreddin-i Konevi, muhabbet, başkasının ahlakına meyil ve muvafakattır. Bu terakki ederse ismi Vüd olur. Sonra heva olur. Sonra hayret ve aşk olur. Buna dönüştüğü zaman da fena meydana gelir. Ondan sonra fena içinde fena. Fena çoğaldıkça aşk çoğalır. Üftade ve necmeddin Kubra, Kudses-i Ruhuma, iman tohumu kalbin tarlasına girdiği zaman, su yerini tutan salih amel ile sulanırsa, ilmi tevhidten ibaret iman, ameli tevhid olan salih amelle terbiye olunurken bir ağaca benzer. Muhabbet o ağacın meyvesidir. İman semere verdiği zaman tükenmez ve bitmez bir derya olur. Bu ağacın birinci dalı Allah Teala'yı sevmektir. İkincisi peygamberi sevmektir. Üçüncüsü ulema ve evliyayı sevmektir. Bu dala yapışanın kalbine sevgi gelir. Artık her şeyde onu sever. meşayih kiramın kalplerinde bu tohum semere vermiştir. Bu hikmete binaendir, Onları görenler kendilerine aşık olurlar. İnnellezîne âmenû ve amilüssâlihâti sece'al lehumurrahmânu Gerçekte iman edip salih amel işleyenler yok mu? İşte çok esirgeyici olan Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi verecektir. Mealindeki ayeti kerimede bu manayı beyan etmiştir buyururlar. Allah Teala bir kulunu sevdi mi Cibri ile bildirir. O da, filanı severim, Allah da onu sevmiştir, diye gök meleklerine söyler. Melekler de yer meleklerine, Allah ve Cibril filanı sevmişler, biz de onu sevdik, siz de onu sevin, diye bildirirler. Yer melekleri de, insanların kalplerine bu emri ilham ederler. Artık insanlar, iradeleri dışında o zatı severler. Kalpler ona aşık olur, yanarlar. Ruhun ruhu, yani hafa latifesi, o aşk lezzetini hisseder. Kendisi de fani olur. Üns, huzur ve nispeti celbeder. Yükselir. İkinci bir göz açılır. Burada salik, tecelliyeleri müşahade eder. İç ve dış duygular, madde aleminden alakayı keserler. Gaybül gayb sahrasına sır uçar. Sevilenin ahlakıyla ahlaklanır. Sonra insanlar aşka dalar. Göğüste pek çok sevgililerin kapıları açılır. Nurlar görülür. Yedi renkli lambalar. Onu gören bilir. Burada salikler birkaç kısma ayrılır. A. Aslına kavuşup dönmeyenler. O asılda kalanlar var. B. Döner, lakin sekir, sarhoşluk içinde devamlı hayrette kalır. C. Dönerler, temkin halindedirler. Aynı anda hakkı hak, Halkı da halk olarak bilirler. Birbirine karıştırmazlar. Kamil olanlar da bunlardır. Eğer rehber kuvvetli olursa, salik de kabiliyetli olursa, temkin makamında devam eder. Muhabbet, marifet cevherine girer. Seven salik, arifi billah olur. Marifet cevherini alabilmenin dört adabı vardır. a haram olan şehvetlerden çekinmekle, mübahlarda da ortalama bir hal üzere bulunmakla, bunu bilmek değil, yapmakla. b. halk içinde olmakla, onlara hizmette kusur etmeksizin, kalbi zikre ve rabıtaya devam etmektir. c. zillet kanadını yere sermekle, Hazreti Mustafa'ya son derece ittiba etmektir. d. mürşidin işareti ile, Şeriatı tatbik etmek ve onun imtihanına sabretmeye devam etmektir. Bazı muhakkikler bunu nazara itibara alarak, ''Bizim yolumuz dört hatreden ibarettir.'' demişlerdir. Bilmeyen serseriler de amelsiz bir inançla kavuşmayı zannediyorlar. Halbuki iş öyle değil. Bu dört adapta kusur etmemek lazımdır. Bu dört edebe riayet eden er geç maksadına kavuşur. Kavuşan zatın bakışları, İsa aleyhisselamın bakışı gibi, ruhu Musa aleyhisselamın ruhu gibi tecellilerle müşerref olduğundan, kime bakarsa o da şeref kazanır. Duası makbul olur. Tıbbı, Lokmani Hekimin tıbbı gibi olur. Bin müşkülü bir bakışla halleder. Sükutla bakışı ruha, konuşması da kalbe şifa olur. Taberani ve Hakimi Tirmizi'nin tahriş ettikleri, Men nazara ila veci ahihi nazrate muvaddatin ve lem yekun fi qalbihi ahinatan lem yatrif basaruhu hatta yaghfira Allahu lahu ma Her kim kalbinde birkin kin olmadığı halde sevgi gözüyle mümin kardeşinin yüzüne bakarsa o gözünü çevirmezden evvel Allah Teala bakılanın geçmiş günahlarını setredip bağışlar. Buyurulan hadisi i şerif mürşitlerin bakışlarını beyan eder. Bu ne büyük bir ganimet. Sanki sihri mutlaktır. Zahiri bakışın ve batini bakışın ayrı ayrı faideleri vardır. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurur: Nazarul mu'mini ila vecihi ahihi'l muslimi hubban lahu ve şevkan hayrun min itikafi sanatan fi mescidi haza. Kamil müminin müslüman kardeşinin yüzüne sevgisine mebni ve ihtiyakına nazaran bakması kendisi için bu mescidimde bir sene itikaftan daha hayırlıdır. Yahut, kamil mü'minin kendisine teslim olmuş mü'min kardeşinin yüzüne, mü'min kardeşi onu sevdiği ve ona iştiyak duyduğu için bakması, kendisi için bu mescidimde bir sene itikaftan daha hayırlıdır. Yahut, bir mü'minin Allah Azze ve Celle'ye teslim olan kardeşini sevdiği, beğendiği ve ona hayran olduğu için bakması, Kendisi için bu mescidimde bir sene itikaftan daha hayırlıdır. Birinci manada mürşidin teveccühü, ikinci ve üçüncü manada ise müridin rabıta etmesi için bu hadis dahi delildir. Şeyh Üftade kutsesi ruhunun beyanına göre kamil insanlar kalplerini şehvet, şöhret, hırs, haset, gazap gibi arzulardan temizlemişlerdir. Cenab-ı Hazreti Mustafa'ya kemaliyle ittiba etmek sayesinde kalplerine muhabbet tesir etmiş, yokluk içinde yokluk bulmuşlar. Bu zevatların baktıkları insan da bazen tedricen onun gibi verir. Onunla sohbetin semeresi bu aşktır. Şeyh Sarı Abdullah Mesnevi şerhinde maddi gözle nazar murat olduğu gibi basiretle bakışta murattır. Ayrıca bakışlarından bakılanın tecelliye iradiye kalbine gelir. O da tövbe eder. Ondan dolayı günahlar afuh olur demiştir. Bazı zevatlar da Cibril'in nidasından dolayı mücerret sevgi ile Cenab-ı Hak bakılanın günahlarını afuh eder demişlerdir. Ayrıca yukarıdaki hadisi şerifte teveccüh ve rabıtanın meşruiyetine delil vardır. Çünkü teveccüh ve rabıtada sevgi rabıtası vardır. Şu hadisi şerif de bu hükmü teyit etmektedir. El mer'u ehabbe ahabbe ve lahu Kişi sevdiği kimse ile beraberdir. Sevilene ne gibi faedeler varsa sevene de aynı kazanç vardır buyurulmuştur. Şeyhul Ekber kutsesi ruhu şöyle buyurur. Dünya hayatında kim şeriat ve edeble Hz. Mustafa'ya ittiba ederse ahirette onunla beraber Cenab-ı Hak Teala'yı gözüyle görecektir ve bu müşahede ile şereflenecektir. Şeriat adabı ile dünyada kendini terbiye etmeden ölen, bu muhabbetten mahrum olarak ölür. İmam Munavi, bazı mürid şeyhine, Efendim, bir veli büyük mertebeye ulaşırken, müritlerinden sevdiklerini o makama ulaştırır mı? Mesela dünyada büyük makamlara ulaşan zevatlar, Muhiblerini de kendilerine yakın mertebelere celbederler diye sormuş. Onun şeyhi de keşfi caiz olmayan bazı ifadelerle işaretler söylemiştir. Şu hadisle ifade edilir. Hum قَوْمٌ لَا يَشْقَى suhum. Onlar öyle kavimlerdir ki yanlarında oturanlar şaki olmazlar buyurulmuştur. مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَجْدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ فَالْيُحِبَّ الْمَرْعَىٰ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ İmanın halaveti ile ferahlanmayı dileyen kimse, Allah Teala'nın zatı için olmaktan başka bir suretle kişiyi sevmesin. Mealindeki hadiste beyan olunduğu gibi, kulu seven kimse, Allah Teala için severse, imanın tatlılığını tadar demektir. Mürşidini Allah için sevenin kalbini sevgi istila eder. Cezbe ile tarif olunan hal bedene hakim olur. Mürid o cezbe sayesinde günahları terk eder. Cezbe de muhabbetin diğer bir türlü semeresidir. Cezbe ile mürid günahları terk etmeye muvaffak olduğu için Şahı Nakşibend Kudsesirruh'u şöyle buyurur. Cezbetun min cezebatirrahmani te'adilu amele Saqaleyni Nakşibendiye tarikatinde Rahman'dan gelen bir cezbe eşit, Huzura çıkış, ins ve cinlerin ameline muvazene olunur. Efendimiz, Sultanul Cazibin, gavs hazretlerine beyat edenlerden, çok çeşitli günahlara müptela olanlar, cezbeye yakalanırlardı. Kimisi birkaç gün, kimisi bir iki ay veyahut sene, kimisi de ölünceye kadar günaha dönmezdi. Gavzımızın halifelerine, ve husus vefatından 3 sene evvel irşada başlayan oğlu Seyyid Şeyh Muhammed Raşid Efendi'ye beyat edenler de öyledir. O büyük nimete ulaşanlar pek çoktur. Aslında hakiki irşada delil de budur. Habbi billahe ila ibadihi yuhibbekumullahu Allah Teala'nın nimet ve ihsanını kullarına beyan etmekle ve onları tevbeye teşvik etmekle Allah Teala'yı kullarına sevdirin. Allah da sizi sevsin buyurulmuştur. Kulun Allah Teala'yı sevmesi iki kısımdır. a. İnsanlar tabiatıyla iyilik yapanları sever. Kul, Allah Teala'nın lütfunu, nimetini, iyiliğini, günahları afuv ettiğini bilmekle onu sever. b. Zati muhabbettir. Allah olduğu için onu sevmektir. Hadis-i şerif muhabbetin birinci kısmına aittir. Şeyh Abdurrahman, Çokreşi Kudsesi Ruhu, Üstadı sevmek de birinci muhabbete dahildir. Mesela bir mürid, Üstadının üzerinde Allah'ın lütuflarını gördüğü için onu sever. Bazen üstadın muhabbeti, Zati muhabbete de sirayet eder. Nakşibendilere göre asli gaye budur. Mesela bir kadını seven, O kadının hizmetçilerine hizmet etmekle sevgisini ispat eder. Aynen öylece mürit Allah'ın zatını sevdiği için üstadını sever. Hiçbir karşılık beklemediği halde muhabbetini hizmetle ispat eder. Hizmetçinin sevgisinden dolayı o kadını seven onu unutursa zarar vermediği gibi üstadın sevgisi de zarar vermez buyurmuştur. Rabıtanın hikmeti de budur. Ancak zatî muhabbet kesbi değil vehbidir. Sohbetten faidelenmeye zati muhabbet sebeptir. Birinci sevgi kesmeyi olduğu için emredilmiştir. Eğer kul birinci sevgiyi iradesiyle tahsil ederse, ikinci muhabbetin ona bağışlanması umulur. Hoca Alaaddin'e attar, Muhabbeti tahsil etmek için sohbete çokça önem vermek gerekir. Mümkün olursa her gün, olmazsa haftada bir, olmazsa senede bir kere yapılmalıdır. ''İki senede bir sohbette bulunmamak tehlikelidir.'' demiştir.